867. konu, Hazreti Ömer'in insanları kanaatlı olmaya teşvik ve tavsiye etmesi, Hazreti Ömer, Ahnef'in sırtında yeni bir gömlek gördü ve, ey Ahnef, üzerindekini kaça satın aldın, diye sordu, onun, 12 dirheme, demesi üzerine de şunları söyledi, Azap olun asıca, bu paranın altı dirhemine bir gömlek satın alıp kalan altı dirhemi de Allah yolunda harcamış olsaydın daha iyi olmaz mıydı? Hazreti Ömer valilerinden olan Ebu Musa el-Eş'e bir mektup yazarak şunları söyledi. Bu dünyada sana verilen rızıklarla yetin. Çünkü Rahman, rızık bakımından bazı kullarını diğerlerinden üstün kılmıştır. Bu, Allah Teala'nın kullarını denediği imtihanlarından biridir. Böylece o, kendisine bol rızık vermiş olduğu kişinin bunun şükrünü eda edip etmediğini denemektedir. Rızkın şükrü ise Allah Teala'nın onun için koymuş olduğu hakların ödenmesidir.